وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِيِحْسَانٍ اِلَى يُمِ الدِّينِ اما بعد Muhterem kardeşlerim sizlere bugün arz etmek istediğim mevzu, Allah'ın nihayetsiz bizlere ihsan etmiş olduğu nimetlere karşı şükür mevzusudur. Bu kadar nimet şükür istemez mi? Veya bu nimetler şükür ister. Zannedersen bu mevzuyu uzun zamandan beri belki işlenmiş veya işlenmemiş. Lakin işlenmesi, işlenmemesi mevzu bahis değil. Önemli olan mesele Cemaat'ta bu durum bir kusur olarak arz etmiş ve şükür mevzuunda ihtimam gösterilmemiş olmasıdır. <Gülüyor> Cemaat'ta arkadaşlarımızdan bir tanesi cemaatın başına gelen şeylerin ancak onların şükürde bu nimetlere karşı şükürde kusur ettiklerinden noksanlık yaptıklarından dolayı geldiğini ve bu mevzuda cemaatın uyarılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Ve bu mevzunun, bu mevzunun, bu konunun faydalı olacağını mülahaze ederek sizlere bugün derste takdim etmeyi düşündüm. İnşallah faydalı olur. Cenab-ı Hak cümlemizi güzelce dinlemeyi, anlamayı, ondan sonra güzelce ittiba etmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Amin. Tamam. Muhterem kardeşlerim, şükür belki hepimizin bildiği bir şeydir. Yani ihsan edilen, verilen şeylere onları itiraf etmedir şükür. Bizim bildiğimiz bu kadardır. Halkın lisanında bu dolaşır. Lakin şükrün daha geniş manası vardır. Şükür hakkında çeşitli tarifler yapılmış. Hamd, lafzı, lafzıyla, kerimesiyle mukarene, karşılaştırılma yapılmış. Ve bir sürü sözler söylenmiştir şükür ve hamd hakkında. Ve şükür konusunda eserler yazılmış. Feleh-i Salih buna çok büyük ihtimam göstermiş. Bizim de aynı şekilde onları iktida ederek bunu anlamamız ve ihtimam göstermemiz gerekiyor. İmamu Kurtubi hamd ile şükrü şöyle bizlere tarif eder. Kâle'l Kurtubi: Elhamdü senâun ale'l memdûhi bi sifâtihi min gayri sabqi ihsân. Hamd, met edilen kimseye onu güzel sıfatlarıyla kendisinden bir karşılık beklemeden onu sena etmedir. Her namazda elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun Ve onu sena ediyoruz. Şükür ise ve şükrü sena'un alel meşguri bima edla min ihsan. İhsana delalet ettiği için ihsanı ihsan ettiğinden dolayı meşkûra sena etmedir. Onu övmedir. Hamta İster bir şey ihsan edilsin, ister edilmesin. Lakin şükür muhakkak bir karşılıkla olmaktadır. Aralarındaki fark budur sadece. Peki muhterem kardeşlerim bu şükrün rükünleri nelerdir? Yani hangi rükünler vardır ki, esaslar vardır ki bunları yerini getirirsek, bu şükür de Rabbimize karşı yerine gelmiş olsun. Şükrün üç tane erkanı, esası, aslı vardır. Birincisi el i'tirafu bin ni'meti batinan. Kalbi olarak Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetleri itiraf etmedir. Kalben içten Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetleri itiraf etmedir. Bu, şükrün ilk şartıdır. İkincisi ise, اَتْتَحَدُّسُ بِهَا vahiren. Açıktan olarak bunu tahdis etmedir. Rabbimizin bize ihsan etmiş olduğu nimetleri saymadır. <gülüyor> Cenab-ı Hak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile ve duha suresinde ve amma bi ni'meti rabbike fahaddizil mestir rabbinin nimetlerine gelince onu tahsis et onu hatırla onu zikret üçüncü rüknü ise el isti'anatu biha ala taatillahi azza ve cel şükrün üçüncü rüknu onunla Allah'a isaat etmeye kullukta Yardımcı olarak kullanmadır. Bu nasıl oluyor? Nasıl şükür? itaatta ibadette Allah'a yardımcı olarak kullanılır. Ondan istifade edilir. Yani Allah'ın ihsan etmiş olduğu bize nimetlere mukabil bütün bedenimizle, her harekatımızla amel ettiğimiz müddetçe vücuttaki her ağza şükredecektir vücuttaki her ağza şükredecektir. İşte esas üçüncü rütünün keyfiyeti yani şükrün daha doğrusu keyfiyeti bağlı olduğu keyfiyet şekiller vardır. Şükür ilk olarak kalbi ile olur. İkincisi dil ile Üçüncüsü, azalarla. Kalb olan şükür, Allah'ı bilme, kalben onu bilme ve onu sevme. Allah'ı bilme, tanıma ve onu sevme. Bunun yeri mahalli kalptir. Kalp, Rabbini tanıyacak ve ona muhabbet besleyecektir. Bu şekilde ancak kalp, şükrünü ifade edecektir. Yeni getirecektir. İkincisi ise dil, lisan. Şükür nasıl ifade edecek? Ona sena etmekle, onu övmekle, ona hamd etmekle. Evet. Üçüncüsü ise azalanla. Şükredilen yani Rabbe itaata o ağzaları kullanmak ve o ağzaları masiyetten beri kurmadır. Dikkat edin. Üçüncüsü ağzalarladır. Şükredile Rabbe itaatta ona ibadette o ağzaları anlımızı, yüzümüzü, ellerimizi, ayaklarımızı, dizlerimizi Kalbimizi, vicdanımızı, kafamızı, her şeyimizi kullanmadır. Ve bütün bu azaları maksiyetten beri kılmadır. Ancak bu azalar şükrünü bu şekilde ifade edecektir. ifade edecektir. Yerine getirecektir. Bunun içindir ki Muhammed bin Lut büyük imamlardan birisi kal kana yiqal el şükr terku'l ma'siyye Deniyordu ki bizim zamanımızda, şükür terk olmazsya. Şükür günahı terk etmedir. Masiyet işlemeyi, Rabb'e isyan etmeyi terk eden bir vücut, muhakkak ki o vücut Rabb'e şükretmiştir. Azaları, azalarını günahtan masiyetten korumuştur. Bilen aley, bu şekilde bu azalarıyla, masiyetten korunmasıyla, Karşılık olarak amel işlemiştir, hayırlı amel. Böylelikle Rabbine şükretmiştir. etmiştir. Bu, bu rivayeti İbn Ebi Dünya Şükür Kitabı'nın 19. sayfasında nakletmektedir. Muhterem kardeşlerim, Yaratılışımızın gayesi olan kulluğun gereği şükürdür. Kulluk için yaratılmışlık, Hedef ve gaye Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratma hikmeti kulluk içindir. Lakin bu kulluğun da gereği şükürdür. Buna Kur'an-ı Kerim'de delil vardır. Cenab-ı Hak bu da Nisa Suresinin 147. ayet kerimesinde şunu buyuruyor. Kale Teala Ma yef'alullahu bi'azabikum in şakertum ve amentum. Eğer siz şükrederseniz İman ederseniz Allah sizi azab etmesiyle ne yapacaktır, ne kazanacaktır. Yani Allah sizi iman ettikten sonra şükretmek için göndermiştir, Kulluğun gereği olarak. Evet, muhterem kardeşlerim şükür konusunda beşeriyet iki kısma ayrılır. Var olan bütün kainattaki varlıklarla beraber ki ayrılır. şeekur bir de kefur Rabbine şükeden bir de rabbinin nimetlerine küfreden na yapan şeekur ise Habbul <gülüyor> eşya ilallah e şukru ehli Allah'a en sevgili şeyler şükür ve şükürün ve şükrün sahipleridir o şükrü yerine getiren şakirlerdir. ve Allah'a en Allah'a en buz olan şeyler, Allah'ın en buz ettiği şeyler, nankörlük eden kafirlerdir, nankörlerdir. Ebgadul eşya ileyhi el-kufru Allah ehlu. Allah'ın en bozut ettiği kimseler, nankörlük yapan, e, nankörlük, küfür ve bir de onun sahipleri nankörler. Cenab-ı Hak bu mevzuda İnsanları iki kısma ayırdığını bize Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Kale Teala Estaizu Billah İnnâ hedeynâhu sebîl İmmâ şâkiren ve immâ kefûran Biz insanı bir yola hidayet ettik, yol gösterdik. O bu yoluyla ya şükreden bir kul oldu ya da nankörlük yapan bir kul oldu. Bu ayet-i kerime insan suresinin 3. ayet-i kerimesidir. Bu şekilde insanların İki kısma ayrıldığını görmüş bulunuyoruz. Ancak unutmayalım ki Allah'ın yaratmış olduğu bu alemde ona küfreden, nimetlerine isyan eden, nankörlük yapan, ona isyan eden milyonlarca veya milyarlarca insanlar arasında şükreden kulları çok azdır. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Bana şükreden kullarım çok azdır. Şükreden kullarım çok azdır. Bu ayet-i kerime, Sebef Suresinin 13. ayet-i İblisin, şeytan aleyhille'nenin yegane gayesi, insanların Allah'a şükretmelerinden onları alıkoymadır. Onun bütün hedefi ve gayesi bu kulluğun gereği olan şükre mani olmadır. Evet. Bu münziye Kur'an parmak basıyor. Kale iblis. Dikkat edin. İblis bakınız ne diyor Cenab-ı Hakk'a. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ min بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا ben diyor, onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sonlarından, sol taraflarından gireceğim. Ve çoğunu sana şükreden kullar olarak bulamayacaksın diyor Cenab-ı Hakk. Hedefi ve gayesi, bütün yolları deneyip, Rabbine şükreden kulların şükretmelerine mani olmadır. Başka bir şey değil. Çünkü bu kulluğun gereği. Bu kulluğun gereğine mani olduğu an, bütün belalar ve musibetler peş peşe gelmektedir. Şeytanın da arzu ettiği ve istediği budur. Yeryüzünde Allah'a şükreden bir kulun kalmaması. Evet. Bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk'a şükretmeyen kullar, muhakkak ki şeytana aldanmış, onun tuzağına düşmüş, onun oyununa gelmiş insanlardır. Bu ayet Kuran-ı Kerim'in 17. ayetmesidir. Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetler sonsuzdur, nihayetsizdir. Lakin gel görsen gör ki insan olduğundan kördür. Kur'an-ı Kerim bize bu nimetleri hatırlatır. Der ki: "Ve ata'kun min kulli ma O size sizin Rabbiniz ne istediyseniz İstediğiniz her şeyden size verdi, ihsan etti. Ve inta la la Eğer siz Allah'ın size ihsan etmiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız, kat'i sürette sayamayacaksınız. Gücünüz yetmeyecektir buna. Lakin bütün bunlara rağmen insanoğlu ne kadar zalim ve ne kadar nankör bir varlıktır. Bütün bu nimetler karşısında bu kadar zalim ve bu kadar nankördür. Evet, bu ayet-i İbrahim Suresinin 34. ayet Düşünelim kardeşlerim, Cenab-ı Hak kainatı yarattı. Bu kainat sonsuz alem içinde bizler her birimiz sert olarak bizi bir cansız varlık olarak yaratabilirdi, yaratmadı. Canlılar aleminde en küçük bir varlık olarak yaratabilirdi. Bir haşerat. Yaratmadı. Dört ayaklı olarak yürüyen bir hayvan olarak bizi yaratabilirdi. Yaratmadı. Ve bizi insan olarak yarattı. Kainatın halifesi olan insan olarak yarattı. Bize bir değer verdi. Ve bu değeri verdikten sonra Azze Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar içinde, bütün mahlukat içinde bizleri seçti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yaptı. Kur'an-ı Kerim buna parmak basıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, diyor ki "Weskuru ni'metallah ya aleykum. Allah'ın sizin üzerine o üzeriniz olan nimetini hatırlayınız." اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ Siz birinize karşı düşmanken, birinize karşı silah çekerken فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi telif ettik, kalplerinizi birleştirdik. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve onun size ihsan etmiş olduğu bu İslam nimetiyle sarmaş dolaş kardeş oluruz ve arkadan ayet-i şöyle devam ediyor ve kuntum alâ şefâ hufretin minen nar ve sizler ateşin ateş çukurunun kenarındayken, kenarındayken tam ateş çukurunun kenarındayken fe'enkadekum minha. sizi oradan çıkarttı kurtardı yani sizi kafir yapmadı Müşrik yapmadı. Yahudi yapmadı. Hristiyan yapmadı ki o çukurun kenarından o ateşe boğulup düşesiniz, sizi oradan kenardan kurtardı ve çekti. Oradan sizi çekecek bir nebi gönderdi. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yaptı. Müslüman yaptı sizi. Böyle bir nimet. Ve bitmedi nimetler. Ve Cemaatler içinde, İslam aleminde, cemaatler içinde Allah'a şirk koşmayan, Rabbine tevhidle ibadet eden, kitap sünnetle amel etmeye çalışan bir topluluk meydana getirdi. Ve o toplulukta siz de bir nefer oldunuz. İşte en büyük nimet burada. En büyük nimet burada kardeşlerim. Düşünüyor musunuz? Kaç merhaleden geçtik. Kainatta bir parça. Tutunda bir parçadan ta İslam askeri bir nefer olmaya kadar, oradan da muvahit olmaya kadar. Nimetler sonsuz. Bunlar şahsımızda olan nimetler. Hayatiyetimizi sürdürmek için ihsan ettiği Nimetler onları saymayın. Onlar sonsuzdur. Güneşinden tutun, ayından tutun, yıldızlarından tutun, nebatatından tutun, hayvanlarından tutun, erzaktan, rızıktan tutun, sonsuzdur. Bunlar şükür istemez mi kardeşlerim? Bu nimetler şükür istemez mi? Elbette ki ister. Bunlardan hesap sorulmayacağız mı? Elbette ki hesap sorulacağız. Ve bu nimete, bu sonsuz ve nihayetsiz nimetlere şükedersek, elbette ki şükür ettiğinizde bu nimetler ziyadeleşecektir. Cenab-ı Hak söz veriyor, ilan ediyor. Allahu Teala ve iz ta'zna Rabb'unuz size ilan ediyor. Ey ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ilan ediyor size. Le in şekertum le eğer şükrederseniz nimetleriniz ziyadeleştir. Evet. Ve arkadan da bu nimetlerin şükrü olmadığı an azaba ve nikmete dönüştüğünü size gadap ettiğini de unutmayın. Wala in kasartum in azab lişedid. <Sessizlik> Lakin şükre ederseniz, nankörlük yaparsanız işte o zaman size karşı benim azabım çok şiddetli olacaktır. Ya burada ya da öbür dünyada bunu göreceksiniz azabı azabıyla şedid. Evet. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresinin yedinci ayet kerimesidir. Bu mevzuda Ali radıyallahu bir eseri vardır. Bu ayet kerime ile alakalı. Kale Ali ibn-i Talib İnne ni'mete mevsuletun bi Nimetin devamı ancak şükürledir. Nimetin devamı ancak şükürledir. Wa şukru mu allakum bilmezid. Şükür de ziyade edilmekle bağlanmıştır. Şükredildiği zaman ziyade görecektir. Nimette ziyadelik olacaktır. Wa huma makrunanî fi qarn. Wa huma fi qarn. Bunlar ikisi birleştirilmiş, iki benzer ve iki eştir nimetle şükür. Evet. فَلَنْ يَنْقَطِعَ الْمَز۪يدُ مِنَ اللّٰهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ min al-Abd. Kuldan, Rabbine karşı onu ihsan etmiş olduğu nimetlere mukabil, şükür kesilmediği müddetçe, şükür devam ettiği müddetçe onun nimetleri ziyade ettirmesi de kesilmeyecektir. Evet, şükür devam ettiği müddetçe nimet ziyadeleşecektir. Şükür kesildiği an nimet kesildi, şükür kesildiği an, nimet de kesilecektir. Veya o nimet nikmete dönüşecektir. Unutmayalım. Belki sizlerin, sizlere nimetlerin hala geldiğini görüyorsunuz ama bunlar unutmayın ki iptiladır. Nikmete dönüşecektir. Evet, Allah muhafaza buyursun. Bu rivayeti İbn Ebi Dünya kitab Şükür, Şükür Kitab'ın on bir sayfasında buyurmaktadır, etmektedir. Peki muhterem kardeşlerim bizler mümin olarak gafil olduğumuz nimetler hangileridir? Hangi nimetlerden biz gafiliz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu on dört asır önce beyan etmiş. İnsanların devamlı gafil olduğu iki nimet vardır. An Abdullah ibn Abbas'ın قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nimetan magbun fihi ma kesir İki tane nimet vardır ki insanların çoğu bundan gâfildirler. Devamlı bu iki nimet konusunda aldanıyorlar. Bunlardan birincisi es-sıhhatu, ikincisi el -Fara. Birincisi sıhhat. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu sıhhat. Dikkat buyurun. Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmiş olduğu sıhhat nimeti. Rahatça yiyoruz, rahatça içiyoruz. Yaşıyoruz, gülüyoruz, konuşuyoruz, oynuyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, yatıyoruz. Şikayetimiz yok. Sıhhat. Lakin bir düştüğümüz an her şey bitmiştir. Düştüğümüz an, bizim için artık bütün bu zevkler, bütün bu zevkler artık, bütün bu tatlar hepsi ölmüştür, tatsız hale gelmiştir. Bu nimet gitmiştir şükür eksikliğinden. Evet. İkincisi de El-Ferah, boş vakit. Ömür geçiyor. 30'a ulaşıyor, 40'a ulaşıyor, 60'a ulaşıyor, yüzde ulaşıyor. Hesap günü yaklaşıyor, kabir yaklaşıyor. Geçen saatlerden, geçen günlerden, geçen senelerden bir şey alınmıyor, bir ibret alınmıyor. Ve herkes "Ah şu zaman geri gelse de, şu gençliğimde şunu yapsaydım." diye yakınıyor. Arap'ın dediği gibi, "La ya layteş şebabü yaudü ye Ah şu gençliğim bir gün gelseydi. Ama gelmeyecektir. Çünkü zaman da, vakit de Allah'ın elinde bir mahluktur. Yukalli bu keyfe yaşa, onu istediği gibi çevirir, evirir. Katiyen geri gelmeyecektir. Sizin hakkınıza geri gelmeyecektir. Ama dünya dönüp dön dönmektedir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُنُ دَعْوِلُهَا بَيْنَنَّا İşte Allah'ın günleri. Bunlar her gün, her zaman döndürüp çeviriyoruz. Günler aynı gün, dünya aynı dün. Değişen insanlar, değişen işler. Dünyada insanlar değişiyor, dünya değişmiyor, zaman değişmiyor. Birisi ölüyor, başkası doğuyor. Hepsi gününü geçiriyor, hesabını tamamlıyor, imtihan geçiriyor, öbür aleme göç ediyor. Vakitlerden ibret almıyoruz. Vakitlerimizi değerlendirmiyoruz, boşa çıkarıyoruz. Evet. Unutmayalım ki La yazulu qadama abdin hatta yusalu an arba. Kul dört şey sorulmadan katiyen onu ayağa kalkmayacaktır. An umrihi fima athnah. Ömründen nerede geçirdi, nerede ifna etti? Wa an shababihi fima adlah. Ve gençliğini, o güzel gençliği nerede tüketti, nerede geçirdi? İşte bunlar hep vakitle alakalıdır. Bundan sorulmadan kat'i surette ayağa kaymayacak ve hesabı ve ilk önce bunlar çekecektir. Evet. Bu rivayeti Bukhari, Tirmizi nakletmiştir. Bu mevzulü alakalı size bir vaka anlatayım. Eskiden muhterem kardeşlerim Selef-i zamanında Emevi Devleti ve Abbasi Devleti zamanında halifelere, sultanlara çeşitli kimseler irşad için kapılarını çalarlar, evlerine giderler ve onları nasip ederlerdi. Çeşitli merhalerden geçmelerine gerek yoktu. Çeşitli vasıtalar koymalarına da gerek yoktu. Çünkü onlar mütevazi insanlardı. Ve nasihat etmek için gidiyorlardı. Tereften salih insanlar, büyük insanlar. İşte bunlardan bir tanesi i̇bn Simak'tır. i̇bn Simak bir gün Harun Reşid'in yanına girer. Ve ona kastı öğüt vermek, nasihat etmek idi. Dekhal i̇bn Simak alel reşidi fi izzetin. Öğüt vermek için içeri girer. Tebeka. Ve Harun Reşit onun anlattığı şeylerden ağlamaya başlar. ثُمَّ دَعَى بِمَاِنْ فِي قَدْحِنْ Ondan sonra Simak, İbni Simak bir bardak içinde bir su, bir su ister. Bir bardak içinde bir su ister. Ve der ki, فَقَالَ يَا اَمِرِ الْمُؤْمِنِينَ Ey müminlerin emiri, dikkat edin arkadaşlar, çok önemli bir hadise. لَوْ مُنِعْتَ هَذِهِ illa اِلَّا ve وَمَا فِيهَا اَكُنْتَ تَفْدِيهَا بِهَا Eğer sana denilseydi ki sana biz bu suyu içireceğiz ama bu suyu sana içirmiyoruz, men ediyoruz ancak karşılığında dünyayı verirsen ve dünyada bundan bütün insanları, içindekileri de verirsen karşılığı olarak sana suyu veririz deseler اَتَفْدِي بِهَا اَتَفْدِيهَا بِهَا Sen bu bir bardak su için bütün koskoca dünya ve dünyadakileri verir misin? Ve onun cevabı ne olacaktı? Kale <gülüyor> naam. Tabii ki veririm Bir bardak su için susamış bir insan dünyayı neylesin? Belki o bardak su içmezse onun ölümüne sev olacaktır. Sev olacaktır. Tabii ki Kale <gülüyor> naam. Evet dedi. Kal feşrev reyya. Dikkat edin. Dedi ki onu bir alamet olarak yani kendine, kendin bunu terkiz et. Kulağına küfe et, dikkat et, ederek iç. Rey kelimesi rayeden gelir, bayraktan. Yani bunu kendine bir işaret, bir alem yap. Burasını noktala demek istiyor. Evet. Allahu Fiik. Allah sana bu suyu mübarek kılsın. Femmâ şerib. içtikten sonra ona der ki, Kâle lehû yâ emiril Mu'minin, Ey mü'minlerin emiri. Arâeyte lev muni''te, İkhrâci hâzihi şûrbe minkâ dünya ve وَمَا فِيهَا اَكُنْتَ تُفْتَد۪ي ذَٰلِك Şayet sana denirseydi ki içmiş olduğun bu suyu çıkarman için ah buyurun bevletmen için sana ancak karşılığında dünya verirsen o zaman sana müsaade ederiz yoksa içinde kalır bevletemezsin şişersin patlarsın çare yok acaba karşılığında dünya ve dünyadaki verir misin ve cevabı ne olacaktı? Karı ne an? Evet veririm. Karşılığında cevabı evet veririm oldu. Ve arkadan ona şöyle söyledi: fe təsini o bir şeyin şurbeti mə xayir Suyun kendisinden daha hayırlı olduğu bu dünyadan dünyayı ne yapacaksın? Su ondan daha hayırlı. Bir damla su için, bir bardak su için. Bütün dünyayı ve dünyadakilerini veriyorsun da, peki bu dünya niye sahip çıkıyorsun? Bu dünyanın su kadar değeri yok. O bir bardak su kadar değeri yok. O bir bardak su için dünya ve dünyadakileri feda ediyorsun. Girmesiyle ve çıkmasıyla. Çıkması için. Evet, öyleyse bu dünyaya bir su kadar değeri olmayan bu dünyaya ve dünyadakilere de değer verme. Bunu İbn-i Ebu Dünya'nın kitab bu kitabı tahkeden Bedül Bedr muhakkik kardeşlerimizden birisi bunu naklediyor. Evet, buradan. Muhterem kardeşlerin Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tahdis etmek, insanların iyiliklerini itiraf etmek, kabul etmek hakikaten bu büyük bir fazilettir. Evet. Bu mevzuda Nu'man bin Bashir Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şunu diyor? Kal. "Kal Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ettehaddüsü bin nim'i şükr." Allah'ın ihsan etmiş olduğu nimetleri tahdis etmek. Onlar hakkında konuşmak, onları saymak, onları zikretmek. Rabbim bana şunu ihsan etti. Rabbim falan gün bana şunu ihsan etti, şunu verdi." ve hala şu nimetler üzerinde vardır ve bunlar devam etmektedir. Bunları tahdid etmek bu bir şükürdür. Ve terkuha küfr. Ve bu Allah'ın bu ihsan etmiş olduğu nimetleri lisanen bunları itiraf etmemek, bunları söylememek küfürdür, lan köllüktür. Rabbe karşıdan köllüktür. Evet. Ve men la yeshkurul kalil la yeshkurul kesir. Dikkat edin. Ve men la yeshkurul kalil la yeshkurul kesir. Aza şükretmeyen, çoka da şükretmez. Az ile kanaat etmeyen bir insan, çok ile kanaat etmeyecektir. Az ile kana kanaat etmeyen insan, aza da şükretmeyecek, çok olunca ona da şükretmeyecektir. Çünkü daha fazlasını isteyecektir. Aza şükretmeyen, çoğa da şükretmeyecektir. وَمَنْ la يَشْكُرُ الْقَلِيلِ la يَشْكُرُ الْكَثِيرِ وَمَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّٰهِ İnsanların kendilerine yapmış olduğu iyiliklere şükretmeyen, teşekkür etmeyen, o iyiliği itiraf etmeyen insan Allah'a da şükretmez. Allah'a nimetlerine ne yapmaz? İhsanlarına karşı olarak Allah'a da şükretmez. Vel cemaatü berekat. Dikkat edin buraya kardeşim. Vel cemaatü berekat. Cemaat berekettir. Vel firkatü azab. Bölük bölük parçalanmak ise azaptır. cemaat berekettir. Bölük bölük parçalanmak ise azaptır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayeti İbn-i Dünya hasben bir senetle tahir etmiştir kitabında. <Gülüyor> <Gülüyor> Muhterem kardeşlerim şükrü terk etmek veya az şükretmek veyahut Günah işlemek, belki bu Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlerin zevaline sebeb olacaktır. Zail olmasına sebeb olacaktır. O nimet ya zail olur ya da sahibine karşı o nimet hikmete dönüşür. Bu müzde Kur'an-ı Kerim çok muazzam parmak basmış. Kale Teala, ذَٰلِكَ بِأَنَّ Allah, lem yekun مُغَيْرًا نِعْمَتَهُ اَنْ عَمْعَى عَلَى حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا İşte Cenab-ı Hak. Öyle ki, bir kavme ihsan etmiş olduğu nimeti, o kavim, o topluluk, kendi nefislerini değiştirmediği müddetçe Allah da onlara ihsan etmiş olduğu o nimeti değiştirmeyecektir. Ama kendilerini değiştirdiği an, şükrü azalttığı an şükür unuttuğu an günah işlediği an o nimet bitmiştir artık. O nimet ya zail olmuştur ya da o nimet nikmete dönüşmüştür. Yani tagyire uğramıştır o nimet. Ta ki o topluluk kendi, o topluluk o millet kendini düzeltmediğimdeçe. geçe. <gülüyor> İnallaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru bi anfusihim. Bir millet içindekini, yaşantısını değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirmez, nefisten değiştirmez. Ve iza arada Allahu bi suan Allah bir millete bir ceza ve musibet verdiği an onu kimse çevirmeye güc yetmeyecektir. Ma <gülüyor> lahum min dunihi miwan ve onlara hiçbir yardımcı da yoktur diyor Cenab-ı Hak Ra'd suresinde. Peki kardeşlerim madem bizler Selefi Salih'i örnek alan insanlarız, kendilerimize Selef adını takmışız. Selef demek, Selefin demek, yani ben Selefi Salih'inin kitap sünnetteki anlayışın yolunu takip eden bir insanım. Onların eserini, izlerini takip eden ve aynen giden insanım demek pek selefi salih nasıldı bu konuda? Nimet konusunda ne yapıyorlardı? Onlar akibetlerinden korkuyorlardı. Allah'ın kendilerini ihsan etmiş olduğu nimetleri karşısında akibetlerinden korkuyorlardı. Bunun içindir ki Abdullah ibn mubarak şöyle demiş. "Kal kana yuqal Onların zamanında deniliyormuş ki leyse bir fakihin Men lüm yuedü belâ'ı ni'meten ve'r rahâ'ı musîbeten. Allahu ekber. Dikkat edin. Diyor ki: Allah'ın bir kimseye vermiş olduğu belayı nimet saymayan, rahatlığını da içinde bulunduğu rahatlığı da kendisine bir bela, bir musibet saymayan o kimse fakih değildir. Fakih olan gibi. Dini anlamış bir kimse değildir. Unutma ki Allah sevdiği kuluna bela verir. Evet. Rahatlık ise kafirler içindir. Rahabet kafirler içindir. Eğer sizde rahatlık varsa, rahatsanız, huzurlu bir hayat yaşıyorsanız unutmayın ki Allah sizin için bir bela ve musibet dilemiştir. Nimet nikmete dönüşmüştür azaba. Ama siz bunun farkınıza değilsiniz. Evet. Bunu anlamayan bir kimse fakih olamayacaktır. Fakih değildir onların zamanında. Evet. Bu Nebni ebn bir Dünya yine aynı kitabın 30. sayfasında nakletmektedir. وَكَتَبَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ لَا Bazı alimler kardeşlerinden bir tanesinde bir mektup yazmış. Ve demiş ki اَمَّا بَعْضِ ya ahi Ey kardeşim fakat أصبح bina bin'amillah ya azza ve cel mala ma Allahu ekber. Diyor ki Allah'a isyan ettiğimiz halde Allah'a Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu o kadar nimetler vardır ki onları altık saymaktan aciz olduk. Müntehibinde yazıyor bunu. Rabbimize isyan ettiğimiz halde Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetler o kadar çoğaldı ki artık sayma takat getiremez hale geldik. Sayamıyoruz çokluğundan. Femanediri eyhuma neşkur bilmiyoruz. Bilmiyoruz hangisine şükredelim. Ecemilü ma zahar <gülüyor> em qabihü ma seter. Ecemilü ma zahar em qabihü ma Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu zahir kıldığı, gösterdiği veya kolaylaştırdığı güzel şeylere müşük edelim veya işlemiş olduğumuz hatalara, günahları öpmesine, öpmesine mi şükredelim, hangisine şükredelim bilemiyoruz. Bu kadar endişe ediyorlardı hallerinden. Bunu İbn Ebi Dünya yine 66. sayfasında şükür kitabında naklediyor muhterem kardeşlerim. Şayet Allah'ın nimetlerine nankörlük yapılırsa şükredilmediği takdirde o nimet nikmet olur ve da azap olur. Şayet Allah'ın nimetlerine nankörlük yapılırsa şükredilmezse o nimet nikmete dönüşür ve azap olur. Bu mevzuda büyük tabi imamlarından Hasan el-Basri. Ve ma adrak ma huwa Hasan el-Basri? Hasan basri kim olduğunu biliyor musunuz? Büyük Cenab-ı Hakk'ın en veli büyük kullarındandır. Min evliya ile subhane ve teala. Allah'ın en büyük saydığı büyük tabi'in imamlarından. Diyor ki: "Belagani ennallaha izaa en'ama ala qaumin saalahum el bana diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ulaştı. Evet, tabi bu rivayette inkıta vardır. Ancak bu belagattandır. Yani ona bu söz ulaşmış. Diyor ki, Allah bir topluluğa bir nimet ihsan ettiği zaman ondan, onlardan şükrü talep eder o nimete karşı. فَاِذَا <gülüyor> شَكَرُوهُ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ اَنْ يَزِيدَهُمْ Eğer onlar o nimete şükür Allah o nimeti arttırmaya gücü yeter. فَاِذَا كَفَهُ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ اَنْ يُقَلِّبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ عَذَابًا Allahu Ekber. Eğer diyor onlar Allah'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu bu nimete nankörü yaparlarsa, Allah o nimeti nikmete, yani azaba kalbetmeyi, kalbetmeye çevirmeye gücü yeter diyor. Azaba çevirmeye gücü yeter diyor Cenab-ı Evet, yine bunu İbni Ebu Dünya, aynı kitabı 34. sayfasında nakletmektedir. Şimdi ise bizim durumumuza yaklaşıyoruz. Masiyet yapıldığı takdirde nimet devam ederse, bu nimet bir ittiladır. Bir imtihandır. Yani bir cemaatta günah işlenirse açık olsun, gizli olsun. Evet. Eğer hala o cemaatta Allah'a nimetleri devam ediyorsa biliniz ki bu onlar için artık bir ittila olmuştur. İmtihan olmuştur veyahut azap. Lakin onlar fark edemeyebilirler. Şimdi ayete fark edilmemesinin sebebini de açıklıyor. Evet. An-ı es-sevri fi kavlihi teala senes tedricuhun min haythu la ya'lemûn Bu ayet-i kerime ayet-i Diyor ki Cenab-ı Hak onların hiç ummadığı yerden onları yakalayıveririz diyor. Dikkat edin. Onları hiç ummadıkları yerden onları yakalayıveririz diyor. Süfyani Sir diyor ki bu tefsire bu tefsir bu Ayet'in tefsirinde. Kal yesiğu aleyhimu'n ni'am ve yemne'uhumü'şükr. Allahu Onlara diyor Allah diyor nimetlerini ikmal eder, devam etrir diyor. Fakat onlara diyor şükrünü tutur diyor. Fark edilmemesini de açıklıyor. Evet. An Süfyan es-Sevri fi kavlihi Senes senestedricuhum min haythu la ya'lamun bu ayet nun suresinin 20. ayet kermesidir diyor ki Cenab-ı Hak onların hiç ummadığı yerden onları yakalay diyor dikkat edin onları hiç ummadıkları yerden onları yakalay diyor Süfyan es diyor ki bu tefsir, bu tefsir bu ayetin tefsirinde al <gülüyor> Ye siğu alehimun ni'am ve yemneuhumu şükr. Allahu ekber. Onlara diyor Allah diyor nimetlerini ikmar eder, cem etirir diyor. Fakat onlara diyor şükrünü tutur diyor. Ve arkadan şöyle devam ediyor. Ve kal kullema ahdesu zenben ahdeset lehum Her günah işlediklerinde Allah bir nimet daha fazla verir. Sen es tedricuhum min hayfe la ya'lemun. Ummadı yerden onlara yakalay verir her günah işlediklerinde bir nimet daha da artar üzerlerdi. Zannederler ki, biz iyi insanlar, bize nimet geliyor. Kötü olsa bize nimet gelir mi? Bu bolluk olur mu işte? Hanbuki aldanıyorlar. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ <gülüyor> Allah'ın mekrinden, Allah'ın kişiye, onu kapmasından, yakalamasından emin olan bir millet ancak hüstan ayırmış bir millettir, bir topluluk Kimse Allah'ın onları yakalamasından emin olamaz. Katiyen. Evet. Kale bin Davud. Davud'un oğlu diyor ki Yunsev. Onlara şükretme unutturulur diyor. Artık onlar şükreden kul olmazlar. Ama nimetler hala peş peşe gelir. Evet. Bunu yine İbni bir Dünya bu rivayeti 41 sayfada nakleder. قال ابو حازم ابو حازم diyor ki ismi Ferenati bunu dinar. Eğer <Sessizlik> Allah azze ve cel, aleyk, Şayet diyor Allah'ın sana nimetlerinin ikmal edildiğini, tamamlandığını, devam ettiğini görürsen sen günah işlediğin halde. Günah işlediğin halde masiyet yaptığın halde hala Allah nimetlerinin sana devam ettiğini, peş peşe geldiğini görürsen, sahdar Ne kaçın. Çok kork. Bundan itikat kaçın. Bunda bir iş var. Evet, dikkat ediyor. Gene bu ebine ebine bir dünya. Kitab-ı on 15. sayfada bunu naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aynı şeyi anlatıyor ve Kur'an'dan deli getiriyor ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir topluluğu nasıl bu mürzüde yakaladığını bize anlatıyor. An Amir'i Cüheni An Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kal Amir İbn'i Cüheni Amir El Cüheni Cüheni, kabilesmene Amir bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu rivayeti bize naklediyor. Kal, İzâ Allah'a yüeti albede kulma ahabb ve hu muhimun ala Cenab-ı Hakk'ın bir kul günah işlediği halde o kulun her sevdiğini Cenab-ı Hakk'ın ona verdiğini görürsen günah işlediği halde bir kulun günah işlediği halde Cenab-ı Hakk'ın ona her sevdiğini her arzu ettiğini verdiğini görürsen diyor فَاِنَّمَا ذَٰلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ minhu لَهُ Allah Allah O diyor Allah'ın onu yakalamasındandır diyor. Onu tuzağa düşürmesindendir diyor. Allah'ın onu yakalayıp tuzağa düşürmesindendir diyor. Peygamberimiz Sa'da Selim bunu söylüyor. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. ثُنَّ فَرَغَ بِهَذِ الْاَيَةِ Ve arkadan şu ayet okudu. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا Falema nesu ma zikiru bihi fe tahna alehim abwab kulli shay Allahu ekber Ne zaman diyor kendilerine hatırlatılmış anlatılmış şeyleri unuttular Ne zaman kendilerine kitap sünnet öğretildi her şeyi öğrendiler ne zaman unutturuldu bu kendilerine Arkadan geliyor فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَا بَكُلِّ شَيْءٍ Biz her kapıları kendinden açtık. Bütün rızık kapılarını kendinden açtık. Dalın. İstediğiniz kadar rızık toplayın. Açık kapılar. Her şeyi öğrettik. Ondan sonra ne zaman öğrettiğimiz şeyleri unutuverdiler, bütün kapıları kendinden açtık diyor Cenab-ı Hak. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَا hatta شَيْءٍ حَتَّا اِذَا فَرِعُوا Ta ki öyle bir an geldi ki kendilerine, kendime verilen bütün bu nimetleri elde edince iftar ettiler, ferahlandılar. Oh kardeşim. Ben çok zengin oldum. Şu kadar param var. Bana bu kadar nimet ihsan edildi. Türkiye'de ev yapacağım. Böyle nimetler Allah ihsan etti bana. Ne zaman verdikleri şeyleri ferah tutmaya, iftar etmeye başladılar. اَخَذْنَا هُمْ بَغْدَ Fugeten ansızın hemen yakaladı onları diyor Cenab-ı Hak. Ansızın onları yakaladı der. Bir sene de zavallının yaptığı ticareti biz bir saniyede aldık. Feidahum <gülüyor> mublisuul. Birden kendileri ayisuul. Eyvah perişan oldular. Ayisuul. Artık bitti her şey. Üzüldüler artık. Çare yok. O kavim o topluluk artık umitsiz. Artık Cenab-ı Allah bizim yüzümüze bakmıyor artık bize öyle bir bela musvet verdi ki sorma arkadaş. günahımızdan mı şükür aznımızdan biz de bilmiyoruz Cenab-ı Hak bizi yakaladı ama biz geç anladık evet fe <gülüyor> izahumu evet Allah'a bekler la <gülüyor> havla kutu illa bunu İmam Ahmet müsnedinin dördüncü cildinin on 14. dördüncü 145. sayfasında naklediyor Harait ise Faziletü Şükr kitabının 85. sayfasında bu rivayeti naklediyor ve bu rivayet sahihtir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, artık münakaşa götürmez bir konu. Ben herkesle bu konuda münakaşa etmeye hazırım. Bu cemaat artık bu cemaatta ittila, Allah'ın imtihanı ittilası gerçekleştirilmiştir. Bela ve musibet ittila Illa semadan başımıza taşıyacak değildir. Lakin bu gerçekleştirilmiştir. Veler ki biz farkına varalım. Zaten farkına varsa kıymeti olmaz. Çünkü Allah bizi farkına varmadan bizi yakalayacaktır. Ama bu gerçekleştirilmiştir. Ben buna inanmış insanım. Ve bu hatayı da başkalarında değil kendimizde arayacağız. Her fert kendine bakacaktır başkasına bakmayacaktır. <gülüyor> Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ Sana bir iyilik hesabı ederse bir güzel hasene bunu bir ki Allah'tandır. Şeytandan bu gelmez. وَمَا أَصَابَكِ مِنْ سَيِّتْن فَمِنْ Ama bir kötülük gelirse başına bir ki o hasenin nefsindendir. اَوْ بِمَا كَسَبَتْ kum, Başka hiç yükemeden. Sizin kendi elinizin yaptıklarından siz kendiniz çekiyorsunuz. Başka bir şey değil kendinizendir. Onun için hatayı biz kimse aramayalım. Bütün hataları ferden ferden herkes hepimiz bir cemaat olarak emirinden tahtut en aşağı tabaka insana kadar biz kendimizi arayacağız teker teker. Evet, vahdet kendi insan sesini ay getirmistir. Ve buna örnek olarak da size bizden daha üstün insanların örnek getireceğim ki çünkü bizden daha üstün insanların örnek getirmezsen bu defa bu iş kabul görmeyecek. Allah bizden daha üstün insanları imtihan etmiş. Onun için biz kendimiz ilmimizle, bilgimizle iftar etmeyelim. Ne biliyoruz biz? Bir kitap seneze göre namaz kılmasını biliyoruz. Başka bir şey bildiğimiz var mı? Başka bir konuda ben size deli sorsam bilmiyorsunuz. Sadece bir namaz konusunda. Yani kendimiz bilgimizle bir iftar etmeyelim. Sizden daha üstün olan insanları cenabı ı Hakk'ın nasıl yakaladığını ben size şimdi anlatacağım. Vaka Uhud vakıası. İyi dinleyin. Bedir'de Müslümanlar büyük bir zafere ulaşmışlardı. Kafirler ise müşrikler bir, bir hezimette. Bedir'de Müslümanlar üç yüz kişiydi. Kafirler ise bin kişiydi. Bu zaferden sonra arkadan bir sene sonra aşağı yukarı müşrikler büyük çalışmalara girdiler ve kendilerini Uhud Savaşı hazırladılar. Üç bin kişilik bir ordu meydana getirdiler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktılar. Üç bin kişiyle. Mekke'de Mekke'nin eşrafını, büyüklerini, onların intikamını, kanını yeniden alıp Mekke'ye getirmek hedefleri buydu. İslam'ı yıkmak, ve şirk küfür bayanı yeniden dikmek idi. Ve üç bin kişilik bir ordu hazırlamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına gelince kendisi ancak bin kişilik bir ordu hazırlayabilmişti. Ve yapılan istişarelerden sonra bu savaşın Medine içinde, yani kabe Medine'yi önünde, kapılarında bir muhafaza etme görüşü ve Ahud daha ileride Uhud'da ya bir yerde dışarıda olması istendi ve dışarıda olma görüşü galip geldi ve iki ordu Uhud'da karşılaştılar Uhud Dağın tepe tepesinde Uhud Dağı eteklerinde karşılaştılar ve büyük bir muharebe meydana geldi orada. Lakin Cenab-ı Hak onlara orada büyük bir ders verecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce Uhud dağına, hafif yukarı olan tepe kısmına elli tane okçu yerleştirmişti. Ve bunlara demişti ki, galip gelsek de, hizmete uğrasak da buradan kimse ayrılmayacaktır. Ve harbin ilk seyrinde, birinci bölümünde Müslümanlar galip gelmişlerdi. Ve bu galibiyetleriyle İhtihar ediyorlardı Galip gelmişlerdi Müslümanlar Müşrikleri koyuyorlardı artık Lakin Müşrikler arasında Savaşta çetin mi çetin Ve büyük şövalye olan Halit-i vardı Daha Müslüman olmamıştı Ve Müslümanlara karşı Çok çetin Amansız bir düşman olarak Görüküyordu o harpte. Ve kendisi bir toplu bir ordusuyla, ordusuyla saklanmıştı geride. Uğud'un arkasında. Ve Müslümanlar bu savaş artık bitti. Biz galip geldik. Diyerek Müslümanları, müşrikleri koalarken o elli kişilik okçu bak ganimeti alacaklar, biz ganimetsiz kalacak, biz de yetişelim. ot artık galip gelindi, burada beklemenin manası kalmadı, biz de gidelim arkadan. Orada başlarına bul bulunan emirin ısrar etmesine rağmen dinlemediler. Ve arkadan onlar da diğer sahabelerinin peşlerine takıldılar ve birkaç kişi kalmıştı sadece o tepede. Arkadan Halit ibn-i Velid sarmıştı bu daha neteklerin arkadan. Ve sardığı an Müslümanlar geriye baktığı vakit arkalarında Halit ibn Velid'i bir orduyla bulmuşlardı. Ve Müslümanlar iki ordu arasında sıkıştılar. Öyle sıkıştılar ki, öyle daraldılar ki sahabelerin işlerinde Allah ve Allah'ın arkasında taklanan, korkan insanlar onun arkasında sığınan insanlar bile oldu öyle daraldılar hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örgü şahya kırıldı ve arkadan Cenab-ı Hak onlara bu dersi gösterdikten sonra kendileri dağın tepelerine doğru çıktılar ve bu şekilde müslümanlardan, müşriklerden tahallüs ettiler ve kendilerine şu ayeti onlara destern ayeti kermes. Diyor di ki ayet kermede Alimiran Suresinde, yüzdümüş ayeti kermede. Awwalama asabet musibetun, qad asabtun misleyha, kultum anna hada. Size başınıza bir musibet, bir bela geldi, halbuki siz bu musibet, bu belayı, bu darbeyi Aynı mislesini bedede müşriklere vurmuştunuz. Bu, bu darbeyi müşriklere isabet ettirmiştiniz. Bu darbe, bu berab ve musibet başınıza bu yenilgi geldiği zaman, kurtum anneha dediniz ki bu kimdendir Bu nasıl olur? Arkadaş bu nasıl oluyor ya? Benim ne var ya? Ben ne yaptım ya? Hata falanım benim değil. Benim bir suçum yok. Kurtum anneha dediniz bu nereden geldi bu? Biz ne yaptık? Ne hatamız var? Kul Biliniz ki bu sizin kendi nefsinizin hatasıdır. Bu sizdendir. Ne falan, ne pişman, ne de başka. Bu sizdendir. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Cenab-ı Hak bu, üst, bu işinizdeki kuvvet ve imanla Bedir'de sizi zafere ulaştırmaya da kadirdir size ders vermek için Uhud'da sizi yenilgiye uğratmaya kadirdir. Ve bunu hepimize sesleniyorum. Bu davayı yüceltmeye de kadirdir. Bu davayı yıkmaya ve, başka, ve yerine başka insanlar getirmeye de kadirdir. Ama bu dava ayakta duracaktır. Unutmayalım. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Evet. Ondan sonra muhterem kardeşlerim, bu bela ve musibet zannetmeyin ki cemaatta mücirimlere, günahkarlara, mahsret işlenlere onları yakalar. Hayır. Bütün cemaati yakalar. Hepsini sıçrar. Hepsine ulaştırır o bela ve musibet. Birisine başka şey verir diğerinin başına başka şeyi sardırır. O da onun başına bir bela ve musibet olur. Kurtulamaz. Herkesin başına bir bela ve musibet verir. Ama hepsi aynı şeyi çeker. Aynı cezayı çeker. El ceza min cinsil amel. Başa gelen ceza işlemiş olduğumuz amelin cinsine göredir. Ne kadar masit işlediysek ceza o kadar gelecektir. Hafifse hafif ağırsa ağır. El ceza min cinsil amel. Evet. İçine sadece günahkarlar almaz, hatalar almaz. Bütün umumu herkesi alır. Her halde hatalar müşterek olduğuna göre tabi ki umumu alması daha da çok düşündürür. Evet. Kale Teala وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُونَ كُمْ Öyle bir bela ve musibetten korkunuz ki başınıza gelen bu bela ve musibet içinizde hususi olarak nefsine zulmetmiş hata etmiş, günah işlemiş insanlara gelmez. Kusur olarak onlara gelmez. Bela ve musibet geldiği an, bütün cemaata gelir. Onun cemaatta bir ferdin, bir hatasını bütün cemaat çeker. Evet. Ve'lemû ennallâhe şedîdu l-iqâb. Biliniz ki Allah, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Geldiği an, hepsini beden gelecektir. Evet. Çünkü kusur ortaktır. Birisinden münker vardır. Diğeri ise onun hatası da o münkeri tahhir yoktur onda. Diğeri de ona susmuştur. Sukut etmiştir. O da aynı cezayı çekmiştir. Aynı Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi. Livata fiilini yapan birkaç kişiydi. Ama onun cezasını bütün kavim çekti. Bütün topluluk çekti. Aynı şekilde. Evet. uhutta hata eden elli kişiden Mesela bir yakındı ama harbın hizmete uğramasını bütün sahabeler çekti. Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusu onun dertini çekti. Evet. Peki kardeşlerim çare nedir? Bunları konuşmak güzel şeylerdir ama hepimiz çaresini arıyoruz. Çare bulunduğu an, çare tatbike geçtiği an her şey bitmiştir. Çare ben değilim. Çare falan da değil. Çare hepimiz. Beraber. Beraber yıkıldıysak beraber düzeleceğiz. Nereden yıkıldıysak oradan tamir olunacağız. Bir evi nereye kadar yıktıysanız zelzele depremler nereye kadar yıktıysa yıkılan yerden oradan başlanır tamir bizde nereye kadar yıkıldıysak ahlakımızdan neler bozulduysa muamelemizden neler bozulduysa dünyaya ne kadar meylettiysek şükrümüz ne kadar azsa cemaattan hizmetten tebliğten dersten ne kadar uzaklaştıysak işte o kadarından başlamamız gerekiyor Beraber her şey olacaktır. İlk önce bu önemli bir husus. Başa dönmek. O başta biliyoruz ki Cenab-ı Hak bize bir sürü nimetler ihsan etti. Bu nimetleri az önce saydık. Ve bu nimetlerin en büyüğü bizi muvahhid yapmasıdır. Kitap sünneti öğrenen bir cemaat hale getirmesidir. Evet. Demek ki önce biz buna bir şükredelim önce önce buna bir şükredelim başka şey geçmeden evet bu şükre önce bir ihtimam gösterelim çünkü verilen şeylere bize verilen şeylere şükretmezsek dediğim gibi aynı şeyler başımıza gelmekten devam edecektir şükredersek genabı hak belki bize merhamet eder acır o erhamur rahimindir belki bize, bu bizi bu gafletten kurtarır, bu rekabetten, bu rahatlıktan, bu mesuletsizlikten bu duygusuzluktan, bu katılıktan, bu kin ve adavetten, bu hasetlikten bu madde perestlikten, belki Cenab-ı Hak bize merhamet eder, bizi kurtarır. Önce bir şükredelim kardeşim. Önce bir şükretmesini bilelim. Dünyada ne insanlar var, Allah'ı duymamış peygamberi duymamış La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sözünü söylemiyor arkadaş, Çocuk söyleyemiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyemiyor çünkü Bilmiyor. Adam otuz sene okumuş, 40 sene okumuş. Delil nedir bilmiyor adam. Tevhid nedir bilmiyor, şirk nedir bilmiyor adam. Ömrünü tüketmiş. Ama sen kahvedeyken, için içindeyken Allah seni merhamet elini uzattı ve onu çıkar çıkardı. Çıkaran insan gönderdi. Ve seni bütün o pisliklerden kurtardı. taftimiz kalpli bir insan, muheddi insan yaptı. Önce buna bir şükredelim. Buradan başlayalım. Peki, bu şükre ihtimam göstermemiz için neler yapmamız gerekiyor? Önce kardeşlerim şükreden Allah'a şükrü sevk eden, şükret sevk eden amilleri bilmemiz gerekiyor. Birinci amil, şükret sevk eden azak kanat edelim. Bu nasihatı iyi dinleyelim. Azak kanat edelim arkadaşlar. Çünkü azak kanat edersek diğer vakitlerimizi belki Allah rızasında kullanmaya çalışırız. Ama azak kanat etmezsek çoğuna kanat edecek değiliz. Çünkü adem oluna bir vadi altın verirse ikinci vadi isteyecektir. Az kanat etmeyen çoğuna da kanat etmeyecektir. Onun için az da kanat edelim. Sikrimiz, zikrimiz, şükrümüz Allah olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Onun sahabeler olsun. Dava olsun. Bu davada garip insanları alalım. Yaymaya çalışalım. Bütün hüznümüz, kederimiz, uykularımız, açlığımız, susuzluğumuz bunun için katsın. Araba derdi için değil. Para derdi için değil, mal için değil Zevk safa için değil Rahat huzur yaşamak için değil Beni okutan Muhterem hocamlardan bir tanesi Hiçbir zaman Nasihatı unutmam, bana derdi ki Mustafa kardeş O da Fetullah hoca efendidir Bir gün sahura kalkmıştık Sahur yemeli yerken Dedi ki Mustafa efendi bu dünyada çok uyma, ahirette, kabirde çok uyuyorsun. Orada istirahat edersin. Bu dünyada uyuma. kabirde uyuyacaksın. Zaten uyuyacaksın orada. Onun için bütün hembemiz, hedefimiz, gayemiz, kederimiz bu olsun. Azda kanaat edelim. Azda kanaat edersek şüketmesini öğreniriz, biliriz. Çünkü bu azı dahi bulamayan insanlar var. Allah bize küfrü ve kafiri musahhar kılmış. Hizmet ediyor bize. Ama belki memleketimizde hem hizmet eden insanlar var, onlara küfrü, kafiri, musahhar kılmamış. Uğraşıyor, çaba gösteriyor. Vaktinin bir kısmını bununla uğraşıyor. Vaktinin azını da hizmete ayırıyor. Belki o insan elinde bir şeyler olsaydı yetecek, daha da fazla vaktini hizmete verecekti. Şeyh Elbani düşünün. Günün bir kısmını az bir vaktini saat tamir etmekle olurdu Diğer bütün vaktini zaire kütüphanesinde kitap eser yazmakla olurdu Şayet bu ilim adamı bununla uğraşmasaydı elli sene ömrünü vermekle bu kadar kitap meydana getirebilir miydi? Düşünelim kardeşlerim. Aza kanaat edelim. İkincisi, Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlerin kadrini bilelim. Devamlı nimetlerini hatırlayalım kardeşlerim. Sofraya oturduğumuz an, su sayıp su içtiğimiz an, Cenab-ı Hak bize yeni bir evlat verdiği an, ondan sonra öğrendiğimiz şeyleri düşünüp de çok insanların bunları bunlardan bu ilimde mahrum kal kaldığını bildiğimiz an. Allah'ın yarattığı nimetlere bakalım. Bizim kalbimizde belki onu sevmeyi tevriz eder, bize onu verir. Hani bazı rivayetlerde var. Allah'ın zikrini, yani Allah'ın nimetlerini hatırmak, hatırlamak, kalpte O'na karşı sevgiyi doğurur. Allah'ın nimetlerini hatırlamak, kalpte O'na karşı sevgiyi doğurur. Sevgi doğur, doğurduğu zaman da, O'na şakir olan bir kul olursun. Şükreden bir kul olursun. O nimetlerini, üzerimizde olan nimetlerini her an hatırlayalım. Az önce size arz ettiğim gibi, siz düşüncenizde bu düşünce yapın. Bu koskoca kainat, kainat, kainat, kainatta iken, ben sadece bir içim, ufacık bir şeyim, bir noktayım. Böyleyken bu oldum, böyleyken bu oldum, böyleyken bu oldum, böyleyken bu oldum ve bu hale geldim. Bütün bu nimetler şükür istemez mi? Bunları hatırlayalım kardeşlerim. Üçüncü hususta kendimizden daha aşağı rütbeli insanların halinden ibret alalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Unzuru ila men essele sizden rütbe bakımından daha aşağıda olan insanlara bakınız. Sizden rütbe bakımından daha aşağıda insanlara bakınız. فَاِنَّهُ فَاِنَّ ذَٰلِكَ اَجْدَرُ اَلَّا تَزْدَر۪ي نِعْمَةَ اللّٰهِ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Bu, Allah'ın size ihsan etmiş olduğu nimetleri unutmamanız veya küçün sevmeniz bakımından daha elverişleridir. Daha elverişlidir. Aşağıda olan tabakada insanlara bakınız. Fakir insanlar var, topal insanlar var, kansere tutulmuş insanlar var, sidastan tutulmuş insanlar var, kör insanlar var, topal insanlar var, insanlar var, felce uğramış insanlar var, aç yatan insanlar var, bu davaya bilmeyen insanlar var, cehennem çukurunda düşmeyi bekleyen insanlar var bunlara bakalım. Allah'ın bu nimetleri bu Allah'ın bize, bunlara baktığımız zaman bu kullara, bu aşağı rütbeli olan bu taifeye, bu insanlara, böylelikle Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlere bakalım. Bizde hiçbirisi bunlardan yok. Öyleyse Allah'ın nimetlerini niye küçümsüyoruz? Niye unutuyoruz? Niye hatırlamıyoruz? Niye karnımızdan üferti gelmiyor? niye bir ayet bir hadis okunduğu an gözümüzden yaş gelmiyor niye Allah'ı hatırlamıyoruz niye sahabeleri düşünmüyoruz onlar bugün bu dünyadan dünya onları ikbal etmeden bu dünyadan ayrılıp gittiler ve mâ tu en yukbeled dunya aleyhim ve mâ tu ala ektâfihim onlar omuzları sırtları üzerine öldüler dünya kendilerine açılmadan Göremediler dünyanın hakiki manasını. Zer kalamadan, almadan öldüler. Onları hatırlayalım. Belki bir soğuk su bile bulamadılar o sıcak memlekette. Bizse bugün her imkana sahibi insanlarız. Niye bu nimetleri hatırlamıyoruz? Bizden daha aşırı olan insanlara bakarak ibret alalım, muhterem kardeşlerim. Dördüncü ise bu da hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Ancak bir mümin hasta olduğu an, sıhhat elinden gittiği an, Rabbine kendini dayakını hisseder. O hastalığı sebebiyle eziyet çeker, çile çeker. Ve Rabbine şükreder, yakın olur. Yenden Cenab-ı Hakk'ın ona o nimeti iade etmesini, zail olmuş onu, şükürsüzlükten zail olmuş o nimeti, yeniden kendine iade etmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarır bana merhamet et, bana şifa ver yeniden o nimeti bana ihsan et diye yalvarır, Rabbine şükür eder hasta olan insan hali budur muhterem kardeşlerim bu dönüşümüzün birinci yönü olacaktır inşallah çaremizin, şükre ihtimam göstermek, kendimize dönmek, kendi benliğimizi iyi tanımak, bilmek davamıza sarılmak. İkinci husus ise bu işin ikinci şıkkı kitap sünnete yeniden sarılmak. Sadece dilimizde değil, fetvalar kesmekle değil, çok bilgiyle değil, etrafı tenkit etmekle değil, amel etmekle, amele sarılmakla bu cemaat gittiyse muhterem kardeşlerim bu amelsizlikten gitmiştir. İhlassızlıktan gitmiştir. samiyettikten gitmiştir. Bunu iyi biliniz. Amel dediğim zaman aklınıza keyfi ameller gelmesin. Zahiri görüntü size aldatmasın. Ben sakalı kastetmiyorum. Ben şalvarı kastetmiyorum. Ben namazda el hareketlerini kastetmiyorum. Ben içi kastediyorum içi. Ahlakınızı kastediyorum. Muamelinizi kastediyorum. Rabbinizle muamlenizi, insanlarla muamlenizi kastediyorum. Bunları kastediyorum. Bu amlenizi kastediyorum. İbadetinizdeki ihlası, samimiyeti, davaya ihtimam, ihtimamınızı ismamınızı kastediyorum muhterem kardeşlerim. Sarılmanız bu ne olacaktır? Diğerleri zaten vardır. Kitap sünnete hem kavlen hemfiyeyle sarılacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi anlatılan şeyleri anlayan, ondan sonra güzelce itibar eden kullarından eylesin. Bu ders, dersten ziyade belki hepimize nasihat oldu. Nefsimle beraber, hepimize, inşallah belki bu ders bir sürü hayırlara ...kendimize dönmeye vesile olur inşallah. Ümitsizliğe düşmeyelim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Tasalanmayınız. Kederlenmeyiniz. Üzülmeyiniz. Eğer iman eden insanlarsanız en üstünsünüz. Allah muvaffak kılacaktır. Ama Allah sizin gayretinize bakıyor. Allah sizi imtihan ediyor deniyor... Her cemaatin bir duraklama devri olur. Çeşitli milletlerin, devletlerin duraklama devirleri bile olmuş. Belki bir cemaatin duraklama devri olmasın. Allah imtihan ediyor. Allah sevdiği kullarını imtihan ediyor. Lakin Allah'ın tuza tuzağına, oyununa, yani kapmasına, tutmasına gelmeyelim. Aldanmayalım. Emin olmayalım nefsimizden. Akibetimizden korkalım kardeşlerim. Çünkü bu nimetler nikmete dönüşebilir. Masiyet devam ederse. Ve bu mevzuda benimle kimse münakaşa etmede lüzum görmüyorum. Bu masiyetler bu cemaatta sahiptir. Açığı da var, gizliği de var. Bunları açmak da istemiyorum. Hepimizde. Onun için eğer bu nimetler üzerimizde duruyorsa biliniz ki bu nimetler nikmettir azaptır. Çünkü eğer bir cemaatta, bir millete mağsed varsa, Allah o, cema o cemaat şükretmediği an muhakkak ki o nimeti ya alır, ya da onları, onların azabını arttırmak, onları yakalamak için nimetini arttırır. Dikkat edin, ya alır, ya da nimetini arttırır. ...bize nimetini arttırıyor. Dikkat edin. Evet. Size dersin bitirirken... ...şükür mevzunda... Bir, ...bir iki kitap tavsiye etmek istiyorum. Ebu Bekir İbni Dünya'nın... kitabı ı Şükr kitabı var. Çok şahane güzel bir kitaptır. Kaynak eserdir. Haraitinin de... fadiletü Şükr kitabı vardır. Bir de Türkçe'ye tercüme edilmiş... imni Kayyım'ın... ...Sabredenler ve Şükredenler kitabı vardır arkadaşlar istifade edip okusunlar. Buraya kadar dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. <Gülüyor> Cenab-ı Hak cümlemize dönüş hakiki dönüş ihsan etsin inşallah. ya <Gülüyor>